ben köyde yaşıyorum diyor. Başkasının adına tapulu yani başkasına ait bir arsayı bağ yaptım. Buradan da üzüm elde ediyorum. Bu üzümlerden de pekmez yapıyorum. Satıyorum. Yani bu işten ticaret yapıyorum ve gelir elde ediyorum diyor. Bu kazancım haram mıdır acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle şunu ifade edelim ki İslam dininde mülkiyete saygı şarttır. Ve mülkiyete saygı da Cenab-ı Hak Celle Vala bütün Müslümanlara görev olarak vermiş olduğu bir vazifedir. Bu nedenle kardeşimizin e, bağ dikmezden önce mutlak surette sahibine gidip mülkün sahibine gidip ya mülkünü Değerlendirebileceğine, mülkünde bağ veya ne yapacaksa o tür iş yapacağına dair izin alması gerekir. Eğer izin vermezse de, izin vermezse de bu durumda kiraya tutması gerekir. Ama ne kiraya tutmuş ne de izin almadan habersiz, habersiz bir şekilde Hı. kardeşimizin mülküne gidip bağ dikmiş ise bu dinen doğru değildir, uygun da değildir. Derhal gidip, sahibiyle oturup ya izin alması veyahut da kira sözleşmesi yapması gerekir. Bunu yapmadığı müddetçe bu kardeşimizin kazancı kendi emeği olduğu için helal olur. Hı hı. Ama bir başkasının mülkiyetini gasp ettiğinden dolayı da günahkar olur. Bundan dolayı kesinlikle tarlaya icar ödemesi gerekir. Hı hı. Veya izin alması gerekir. Evet. Bunu yapmadığı müddetçe... müddetçe Araziyi gasp ettiğinden dolayı günahkar olur. Kul hakkını hafife almasın. Kul hakkını geçen derslerimizde anlatmıştık. Hı hı. Malumunuz peygamber ve vesselama bir sahabi geliyor ve diyor ki Ya Resulallah diyor, öyle bir amel göster bana, öyle bir iş göster ki ben onu yaptığım vakitte cennete gideyim diyor. Aleyhissalatü vesselam da Allah yolunda cihat et ve şehit olarak öl diyor. İşte o zaman Cenab-ı Hak senin günahlarını affeder. Sevinerek giderken biraz sonra yani böyle 50-100 metre uzaklaşmadan Cebril Emin, Cebrail Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam ediyor. Diyor ki Rabbinin sana selamı var. Soru soranı çağır ve ona de ki kul hakları dışında. Hmm. Eğer şehit olursan Allah senin kendisine ait bütün günahlarını affeder ama kul hakları müstesnadır diyor. Şehit olmak bile bir insanın en aziz varlığı nedir? Canıdır. Canını Allah yolunda feda ediyorsunuz. Bu sizin kul haklarıyla ilgili günahlarınızı ödemenize yetmiyor. Onun için kardeşimiz bunu hafife almasın. Derhal gitsin ya izin alsın, kullanma izni yani bir bedelsiz, Hı -hı. bir e, karşılıksız kullanma izni alsın. Veyahut da e, normal ücretini ise ondan kiralasın, ondan sonra da işlemini yapsın.